Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. Öncelikle alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda bir tek övgüye layık olan Rabbimize hamdolsun. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa övgüye layık olan odur.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 Efendim ilk olarak Sümeyra Ertaş İzmir'den sormuş. Merhaba iyi yayınlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki hocam sizi Allah için seviyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Benim iki sorum olacaktı. İlk sorum insanın bilerek olsun, bilmeyerek olsun vuslat yolculuğunu yaparken işlediği günahlar, hatalar yolculuğuna engel olur mu? Bir diğer sorum da bazen durduk yere gönlümü bir hüzün kaplıyor. Ve içimden hüngür hüngür ağlamak geliyor. Bunun sebebi nedir? Şimdiden çok teşekkür ederim. Selametle kalın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyeyi vel murselin. Ve ila cemil evliyeyi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vuslat yolunda, vuslat yolculuğu yaparken bilerek olsun, bilmeyerek olsun işlediğimiz günahlar yolculuğumuza mani olur mu? İki türlü günah vardır. Biri bedene ait zahiri günahlar, biri de gönüle ait, nefse ait manevi günahlar. Nefse ait olanlar şirktir. Bedene ait olanlar günahtır. Allah şirki affetmez buyurdu. Ama günahlar tevbe edilince silinir ve Allah onu affeder. Nefsin işlediği günahlar kibirdir, gururdur, riyadır, hasettir, ıskalmaktır. Kendini beğenmektir, kendini büyük görmektir kendini âlim görmektir, akıllı görmektir. Diğer insanlara karşı üstünlük, büyüklük taslamaktır. Kibriya Allah'ın sıfatıdır. Kebir olan, ekber olan bir tek Allah'tır. Ama kul Allah'ın bu isimlerine ortak olmaya kalkışınca hadini açmış olur, Rabbine karşı saygısızlık yapmış olur. Dolayısıyla Allah bunu affetmez. Allah mutlaka onu alçaltır. Onu zelil eder, onu hakir eder, onu rüsvay eder. Çünkü kendini, nefsini, vehmi olan varlığını Allah'tan bağımsız olarak Allah'ın isimlerine sahip çıkmaya kalkışmıştır. Kendini Allah'a ortak görmeye kalkışmıştır. Ya da onu öyle ortaya koymuştur. Aziyetini biliyordur ama dışarıdan öyle görünmeye çalışmıştır. Allah bunu affetmez. Bu yolculuğu durdurur. Olduğu gibi durdurur. Hatta onu aşağı doğru yuvarlar. Esveli safirine indirir onu. Ama bedene ait olan hatalar, kusurlar, yanlışlar tövbeyle silinir, tövbeyle affedilir. Bununla beraber hata işleyince o zaten onun hata olduğunu bilir. Öğrenir. Allah ona öğretir. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Takva sahipleri, şeytan herhangi bir konuda onları tuzağa düşürdüğünde, fitlediğinde, onlara hile yaptığında onu hemen anlarlar. Önce o tuzağa böyle bir düşüyor, sendeliyor, sonra doğruluyor. Anlıyor ki o şeytandandır. Hemen kendini toparlar. Yanlıştan vazgeçer, tövbe eder, istiğfar eder. Pişman olur, üzülür, ağlar. Bu onu bir daha Allah'a yaklaştırır. Hatası onu bir daha Allah'a yaklaştırır. Ama şirket düşünce tam tersidir. Söyledim. Aşağı yuvarlanır. Seyir zaten durur. Çünkü ters tarafa döndü. Allah'tan dönüp kendi nefsine döndü. Kendi kendine döndü. Rabbini tesbih etmesi gerekirken kendini tesbih etti. Nefsini tesbih etti. Ben hata işlemem, ben yanlış yapmam dedi. Ya da ben büyüğüm, ben akıllıyım, ben biliyorum dedi. Ben böyle karar veriyorum. İyi de Allah da bir hüküm vermiş, bir karar vermiş. Onu yok sayıyor. Saymış oluyor ki bu onu Allah'tan uzaklaştırır. Ters tarafa döndürür. Nefsinin çukuruna onu yuvarlar. Ama öteki onu Allah'a yaklaştırmaya devam eder. Yolculuk devam eder. Buna beraber tövbe edince, istiğfar edince, pişman olunca, gözyaşı dökünce. Evet, o anda durur, durmuştur ama onu andayınca, tövbe etmeye başlayınca, evet yolculuk hızlanır. Zaman zaman farklı bir e, hal yaşadığını söylüyor. Tam olarak ne söylemişti arkadaş? Efendim, bazen durduk yere gönlümü bir hüzün kaplıyor ve içimden hüngür hüngür ağlamak geliyor. Bunun sebebi nedir demişler. Evet. Allah rahmetiyle tecelli etmiştir o anda. Rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli etmiştir. O anda manevi olarak farklı bir hal yaşıyor. O anda Allah ile bir derdi var. Aslında o anda Rabbinden ayrılan, Rabbine aşık olan ruh gönüle mutlaka bir şeyler aksettirmiştir. Onu ondan dolayı hisseder. O onun o ayrılış hüznüdür, ayrılık derdidir. Bu onu pişirir, bu onu e, o muhabbetle yakar, o hüzün, onu pişirir, olgunlaştırır, büyütür onu. Bu lazımdır, bu gereklidir. O anda Allah'ın onun gönlüne rahmetiyle tecelli ettiğini, onun bunu anlaması, tatması için böyle muamele ettiğini anlaması gerekir. Bunu tadarken, bunu yaşarken. E, bu halın e, kıymetini de bilmek lazım o anda Allah ile arasındaki perdeler kalkmıştır. O hüznü, o e, ağlama hali ondan dolayıdır. Evet buna ayrıca şükür de gerekir. Evet. Efendim Orhan Son, <gülüyor> hocam sizin derneğinizi severin Kürtlere yapılan katliamlarla ilgili neden tepkinizi siz de göstermiyorsunuz?" diye sormuş efendim. Evet. Arkadaş yol göstermiş. Yolu göstermeye devam edeceğiz inşallah. Hayat baştan sona imtihandır. İki tarafı vardır her zaman için. Herkes hangi tarafta durduğuna bakmalıdır. Ya peygamberden yana tavır koyar, Allah'tan yana, kendinden yana tavır koyar ya da ters tarafta durur, şeytandan yana tavır koyar. Bununla beraber bir de aradaki insanlar vardır. Tercihini yapamamış. Bir o tarafa sallanır, bir bu tarafa sallanır. Belki anlatırken hep bunu anlatıyoruz. İnsan olmayı, Hazreti İnsan olmayı anlatıyoruz. Allah'tan yana durmayı, Allah'a, Allah'ın dinine yardım etmeye davet ediyoruz. Peygambere tabi olmaya davet ediyoruz. Peygambere uymayı, ona benzemeye davet ediyoruz peygamberden yana peygambere yardım etmeye davet ediyoruz Allah'ın vahyini taşımaya davet ediyoruz insan ya zalimdir ya da mazlum ikisinden biridir Bu bütün insanlar için bu böyledir <gülüyor> en büyük zalim kimdir en büyük zalim Allah'a şirk koşandır kendini bilmeyendir rabbini bilmeyendir. Ebedi hayatını bilmeyendir. En büyük zalim. Niye? Bilmeyince ne olur? Bilmeyince kendini Allah'a şirk koşar. Allah adına veya Allah'tan başka kendini ilah zannedip hüküm verir. Allah'ın hükmü nedir? Allah'ın emri nedir? Bunu anlamaya çalışmak yerine Allah'ın hükmüyle kendisine hükmetmek yerine ya da başkaları için hüküm vermek yerine hükmü kendisi verir. Ya da başkalarının hükmüyle hükmeder. Hem kendine hem başkalarına. Kararı öyle verir. Bakışı onlara göre olur. Bu durumda kime göre bakıyor, kime göre anlıyor, kime göre hüküm veriyorsa bu durumda ona da tapmış olur. Ona ilah demiş olur. Ona ilahım, Rabbim demiş olur. Mazlum kimdir? Mazlum zulme uğrayan. Kim ona zulmü ediyor? Ya kendisi kendisine zulmü ediyor ya da şeytan ona zulmü ediyor. Şeytan onu yoldan alıkoyduysa, Allah'tan uzaklaştırdıysa, ona zulmü işlettirdiyse, ona yanlış yaptırdıysa şeytan ona zulme ediyor. Her halükarda mazluma yardım etmek gerekir. Bizim de bütün derdimiz mazluma yardım etmektir. Hem Nefsinin zulmünden onu kurtarmaktır. Hem şeytanın zulmünden onu kurtarmaktır. Hem başkalarının zulmünden onu kurtarmaktır. Eğer o mazlum konumundaysa yardıma muhtaçtır. Bu durumda evet, ne yapmamız gerekir? Mazluma bu şekilde yardım etmemiz gerekir. O başkalarına zulmetse bile Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin mazluma nasıl yardım etmemiz gerektiğini biliyoruz. Zalime nasıl yardım etmemiz gerekir? Zulmünden Ali koyarak. Nasıl zulmünden Ali koymamız gerekir? Bunun tek bir çaresi vardır. Yoksa zalime sen zulmediyorsun, yanlış yapıyorsun demekle iş bitmiyor. Önce ona sen kendine zulmediyorsun. Sen cehenneme yuvarlanıyorsun. Sen kendini ateşe atıyorsun. Kendini Allah'ın gazabına atıyorsun diyoruz. Kim zulmü ediyorsa kendini Allah'ın gazabına atıyor. Allah onu affeder mi? Etmez. Onun kendini affetmesi gerekir. Onun kendi kendine zulmetmemesi gerekir. Kendini Allah'ın gazabından, ateşinden, azabından korumaya çalışması gerekir. Onun için Allah ne buyuruyor de ayet-i kerimede? Kendinizi ve ehlinizi, aile efradınızı yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun dedi. Bakacağız, kendimizi koruyor muyuz, korumuyor muyuz? Ehlimizi ateşten koruyor muyuz, korumuyor muyuz? Eğer korumuyorsak, bu durumda hem kendimize zulm ediyoruz, hem de aile efradımıza zulüm ediyoruz. Nasıl korumamız gerekir? Evet, Benim Rabbim Allah'tır dememiz lazım. Aile efradımıza da aynı şeyi söylememiz lazım. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Bize düşen Rabbimizi dinlemektir. Bize düşen Rabbimize kul olmak, abd olmaktır. Bize düşen Rabbimize itaat etmektir. Dolayısıyla bize düşen onun Resulüne tabi olmaktır. Kendimize Resulünü örnek almaktır. Gönül itibariyle ona benzemeye çalışmaktır. Ahlak itibariyle ona benzemeye çalışmaktır ki Allah onun için ne buyurdu? Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdi. Sadece rahmetsin sen. Sen azim bir ahlak üzeresin. Eğer biz de ona benzeyeceksek bizim de rahmet olmamız lazım insanlara, insanlığa. Elbette ki önce kendimize, ailemize sonra ulaşabildiğimiz herkes için rahmet olmaya çalışmamız lazım ki Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş olalım. Ona benzemiş olalım. Dolayısıyla Allah'a yakın olmuş olalım. Yoksa kendi kendimize çareler üretmeye çalışırsak işte böyle bir durum var. Çare üretelim. Üretelim. Hep beraber çareyi üretelim. Nedir çaresi? Çaresi birbirimizi öldürmek mi? Birbirimizden nefret etmek mi? Kin, haset üretmek mi? Düşmanlık üretmek mi? Yakıp yıkmak mıdır? Eğer bunu böyle düşünüyorsak vermişiz şeytanın peşine şeytan bize akıl hocalığı yapıyor demektir. Şeytan bize yol gösteriyor demektir. Onun istediği de budur. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Kullarıma söyle, bana kul olanlara söyle, kul olmayı kabul edenlere söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa sonra şeytan onların aralarını bozar, onları birbirine düşürür, onları kavga ettirir. Onun için kullarıma söyle, bana kul olmayı kabul edenlere söyle, sözün en güzeli neyse onu söylesinler. Eğer sorun sıkıntı bitsin, zulüm bitsin, rahmet insin istiyorsak, yapmamız gereken şey nedir? <gülüyor> Mülk Allah'ındır. Dünya da Allah'ındır. Ahiret de Allah'ındır. Yaratılmış bütün mahlukat Allah'a aittir. Hepsi Allah'ın kulüdür. İnsan, eşrefi mahlukat, kulların, varlığın en şereflisidir. Allah bu şerefi bahşetmiş. Kendisine halife olsun diye yaratmış. Bütün varlığı, mahlukatı da onun hizmetine vermiş. Öyle buyurdu. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Hepsi insan için hizmetçi, hizmetkar. Hizmet eder durumdadır. Allah'ın da insan üzerinde bir muradi vardır. Nedir Allah'ın insan üzerindeki muradi? Kendisine abd olmasıdır. "Bema halaqtu cinne ve'l insa illa Ben cinleri ve insanları sadece bana abd olsunlar diye yarattım. Cinlerden mümin olmayanlar, abdolamayanlar şeytan oldu, şeytan olur. İnsanlardan da Allah'a abdolmayanlar şeytana tabi oldu, şeytana arkadaşı olur, sonra şeytan olur onları gibi. Beden itibariyle zahiri olarak insan gibi görünür ama Allah onlara şeytan dedi, şeytan diyor. Eğer insanlar Allah'tan yüz çevirirse, Allah'ın kulları üzerinde muradı gerçekleşmezse ne olur? Allah rahmetini çeker, rahmetini çekince geriye zulüm, zulmet kalır, karanlık kalır. İnsanlar karanlıkta kalır. Karanlıkta ne yapacağını bilemez halde savrulur, birbirlerine düşerler. Karanlıkta kaldıkları için, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın nurundan mahrum kaldıkları için. Eğer zulmün bitmesini istiyorsak, kavganın bitmesini istiyorsak, Savaşın bitmesini istiyorsak, yapmamız insan olarak, insanlık olarak yapmamız gereken şey nedir? Allah'a dönüp tövbe etmek. Ya Rabbi sana döndüm demek. Yani Allah'ın rahmetinin inmesine vesile olmak. Allah'ın e, rahmetini celp etmek. Yoksa böyle süni tedbirlerle ya da e, başka fikirlerle, düşüncelerle zulüm bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Zulmün bitmesini istiyorsak Allah'a dönüp tevbe etmemiz lazım ki Allah rahmetini indirsin. Allah rahmetini indirince ne olur? Birbirimize rahmet ederiz, birbirimize merhamet ederiz, birbirimizi severiz, birbirimize ikram ederiz. Sadece mümin ya da Müslüman olarak değil, Kürt veya Türk olarak, Arap ya da İngiliz olarak değil, insan olarak. O ki insandır. Rahmet onun gönlüne indiğinde kendine rahmet eder, kendine merhamet eder. Dolayısıyla insanlara merhamet eder. Rahmet eder. Ne buyurdu? Yeryüzündekiler birbirine merhamet etmezse, Allah onlara mer rahmet etmez. Rahmetini indirmez. Rahmetini çeker Allah. Rahmetini çekince ne olur? Böyle olur. Düşmanlık olur, kavus olur, zulüm olur, ölüm olur. İsyan olur, feryat olur. Dünyanın hali ortada. Bunun tek bir sebebi vardır. İnsanların Allah'tan yüz çevirmesidir. Allah'ın rahmetini aralarından çekip almasıdır. Yoksa barış olsun. olsun. Nasıl olacak barış? Allah'ın indirdiği bütün dinlerin ismi barıştır. Kullarına barışı emretmiş Allah. İslam. Sil, barış demek. Kiminle barış? Önce kulun Allah ile barışması gerekir, barışık olması lazım. Sonra kendisiyle barışık olması lazım. Peygamberiyle barışık olması lazım. Allah'ın kitabıyla, Kur'an ile barışık olması lazım. İnsanların birbiriyle barışık olması lazım. İnsanların bütün mahlukatla barışık olması lazım. İnsanların bütün Allah'ın tabi tuttuğu imtihanlarla barışık olması lazım. Barış böyledir. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca insanlar birbirini sever, birbirine ikram eder. Yoksa gönlünde kin vardır, nefret vardır, haset vardır. Barışı sağladık, silahlar sustu, kimse kimseyi öldürmüyor. Barış yok. Barış sadece görüntüdedir, dışarıdadır. İçerideki savaş devam ediyor. Kin, nefret, haset, düşmanlık devam ediyor. Bu barış değildir. Barış sağlanmamış. Barış sadece görüntüde sağlanmış. Onun için Allah'a kul olanlar Allah ile barışıktır, kendisiyle barışıktır, Allah'ın kullarıyla barışıktır. Bütün insanlara bir gözle bakar. Hangi göz? Allah'ın kûri. Allah bu insanı yaratmışsa üzerinde bir muradı vardır. Allah muradını beyan etmiş. Bana abd olsunlar diye. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Evet. Hepsinin vazifesi güzel yapmakmış. Güzel yapıp, güzel olmakmış. Allah ile güzel olmakmış. Allah'ın güzelliğini kazanıp, Allah'ın sevgisini kazanmakmış. Ebedi hayatın hesabını yapanlar böyle düşünür, böyle bakar. Yoksa şu doğru yapıyor, şu yanlış yapıyor. Hiç kimse doğru yapmıyor. Doğru yapan, Allah'a kul olmaya çalışanlardır. Allah'ın hesabını yapmaya çalışanlardır. Allah'ın Mülkün sahibi olduğuna iman edenlerdir. Kendi sahibi olduğuna iman edenlerdir. Karşısındaki insanların bütün varlığın sahibi olduğuna iman edenlerdir. Allah'ın her bir insan üzerinde bir muradi vardır. İnsana muamele ederken dekil onu öldürmek, onun gönlünü kıramaz. Kırmaya cesaret edemez. Çünkü bilir ki bir gönül kırarsa o gönülden Allah'ın gazabını alır. Hiç böyle bir insan insana zulmedebilir mi? Kalbini karabilir mi? Ne gün öldürmek, ne gün ona zulmetmek kalbini kıramaz. Ona karşı edebe aykırı bir harekette bulunamaz. Niye? Allah'ı tanıyor da ondan. Allah'ı biliyor da ondan. İnsana muamele ederken Allah'ın hesabını yapıyor, Allah'ın kendisini gördüğünü biliyor da ondan. Onun için önce insan insan olmaya çalışmalıdır. Beşer olmaktan kurtulup İnsan, Hazreti insan olmaya çalışmalıydır. Kendine, insanlara, varlığa bakarken hepsinin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın onlar üzerinde bir muradi olduğunu anlamalıdır. Bunu tatmalıdır. Yoksa tefrika yaparsa, ben derse, biz derse, yani ırkçılık yaparsa, Kürt derse, Türk derse, Laz derse, Arap derse veya dini ırkçılık yaparsa, benim cemaatim, benim mezhebim, benim tarikatım, benim yolum diye ırkçılık yaparsa, dinde ırkçılık yaparsa, dindeki ırkçılık o geri ırkçılıktan daha ağır daha beterdir, daha kötüdür. Daha bir zulümdür yani. Zulüm Allah'ın eşyayı her neyi yaratmışsa, nereye koymuşsa oradan alıkoyduğumuzda o ona zulüm olur. İnsanı Hazreti insan olarak görmekten vazgeçersek, görmezden gelirsek, insana en büyük zulmü yapmış oluruz. Allah'ın dünyaya bizi imtihan için gönderdiğini yani kazanma imkanı tanıyıp bizim kazanmamızı istediğini unutursak, kazanırken birbirimize yardım etmemiz gerektiğini, birbirimiz üzerinden cenneti kazanmamız gerektiğini unutursak. Onun için insan insan için cennete olur, cehennemde olur. Eğer ona yardım edersen, gönlünü yaparsan, ona doğru yolu, sırat-ı müstakimi gösterirsen, ona onu hatırlatırsan, onun layık olduğu kıymeti, değeri, şerefi ona verirsen onunla Allah'ın rızasını, rahmetini, sevgisini, yakınlığını kazanırsın. Tam tersine onu ona unutturursan, herhangi bir varlık gibi ona bakarsan, etten kemikten bir varlık olarak görürsen veya en kötüsü düşman olarak görürsen, şeytan gibi görürsen, ona zulmedersen, hakaret edersen, kalbini kararsan, oradan da Allah'ın gazabını alır, Allah'tan uzaklaşırsın, insan olmaktan uzaklaşmış olursun. Herkes yaptığının karşılığını alır. Kime yapıyor? İnsana yapıyor yaptığını, mahlukata yapıyor yaptığını. Güzel yaparsa kazanır, yanlış yaparsa kaybeder. İşin özü budur. Hakikat böyledir. Yoksa Allah'tan bağımsız olarak bir fikir, bir düşünce Allah'a karşı yapılmış en büyük edepsizlik, en büyük saygısızlıktır. İşte bence böyledir. Sence öyle olmaz. Allah'a göre neyse sen kulsan öyle kabul etmek zorundasın. Yoksa insan olmaktan çıkar, ilahlık iddia etmiş olursun. O kim olursa olsun, hangi fikirde, hangi düşüncede, hangi dinde, hangi mezhepte, hangi cemaatte olursa olsun bu böyledir. Önümüzde bir ölçümüz vardır. Allah bizde Resulullah Efendimiz peygamberler gibi bir kul olmamızı istiyor. İşte sizin için örnek. O sizin için en güzel örnektir bunun gibi bir kul olmanızı istiyorum, buyurur. Ona iman edenler, Resulullah Efendimiz'e iman edenler, yani onu örnek olarak, önder olarak, rehber olarak kabul edenler, nasıl olması gerekir? Onların da, o nasıl ki alemlere rahmetse, onun da insanlara, alemlere rahmet olmaya çalışması lazım. Nasıl ki Allah onun için sen azim bir ahlak üzeresin dediyse, sen müminlere karşı rauf ve rahimsin dediyse, onun da öyle olması lazım. Eğer onu kendisine örnek olarak kabul ediyorsa, örnek olarak kabul etmiyorsa, onu peygamber olarak kabul etmemiştir. Kimi kendine örnek olarak kabul ediyorsa, onun peygamberi odur. Kıyamet günü benim peygamberim Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamdır diyemez. Eğer örnek almamışsa, o da rahmet olmaya çalışmamışsa, hidayet olmaya çalışmamışsa, Hayır olmaya çalışmamışsa, insanları cennete çekmeye çalışmamışsa, kendisine yapılan her türlü haksızlığı, zulmü affetmiştir. Yeter ki insanlar Allah'a iman etsin, kurtulsun diye, cennete gitsin diye. Böyle bir hoşgörüye sahip olmaya çalışmamışsa ona tabi olmamış demektir. Onun için, İnsan olabilmek için, Hazreti insan olabilmek için önce Allah'a kul olmayı, abd olmayı kabul etmek lazım. Resulünü de kendisine örnek, önder, rehber olarak kabul etmek lazım ki ona tabi olmuş olsun. Gereğini yapmaya çalışırken Resulüne yaklaşır, Allah'a yaklaşır. Başkalarını kendisine örnek almış, başkalarına tabi olmuşsa o onun peygamberi, o onun ilahi olmuş olur. Rabbini kaybeder, peygamberliği kaybeder, ebedi hayatını kaybeder, insan olmayı kaybeder. Onun için Allah ne buyururdaydı kelimede? Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler, yalanlayanlar, ciddiye almayanlar, duymamış gibi, anlamamış gibi yapanlar hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır. Evet, insanlığını kaybetti. Hayvan gibi yani Allah katında hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı konuma düştü. İnsanlığını kaybetti. Eğer biri insanlığını kaybetmişse ondan adalet beklenir mi? Ondan rahmet beklenir mi? Ondan hayır, ondan güzel beklenir mi? Beklenmez. Bununla beraber mazlumun dini sorulmaz. Açın dini sorulmaz. Yolunu kaybedenin dini sorulmaz. Bize düşen nedir? Mümine düşen nedir? Elbette ki mazluma yardım etmek. Ama Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın sevdiği gibi açı doyurmak lazım. İkram etmek lazım. Hangi dindensin diye sorulmaz. O insan çünkü. O insan. Önce doyurman lazım. Sonra yolu göstermen lazım. Tercih de onundur. Hiç kimse kimseyi zorlayamaz. Çünkü Allah kurduğundan kendi iradesiyle iman etmesini, kendisini tercih etmesini istiyor. Tercihi ona bırakmış. Allah ayeti kerimede ne buyurdu? Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olmasın, Mecusi olsun, başka bir şey olsun. Eğer zalim değilse, sana zulmetmiyorsa ona düşmanlık yapamazsın. Zalimi de anlattı. Nasıl bir üzülüm Eğer onlar sizi öldürmeye çalışıyorsa, yurdunuzdan çıkarmaya çalışıyorsa ya da onlara yardım ediyor, onlara destek oluyorsa işte o düşmandır. Onun düşmanlığı açıktır. Artık senin yapabileceğin bir şey yok. Evet, ona düşmanlık yapman gerekir. Yoksa dininden dolayı, ırkından dolayı, mezhebinden dolayı veya herhangi bir halinden dolayı, köfründen dolayı düşmanlık yapamazsın. Düşmanlık olmaz. Allah çizgiyi çizmiştir. Yakın durmak gerekir ki yardım edebilesin. İnsan kardeşini, bakışın böyle olması gerekir. İnsanlar birbirine muhatap olurken önce onun sahibiyle muhataptır. Sahibiyle Allah ile muhatap olduğunu unutmaması gerekir. Allah kuluna yapılan muameleyi kendisine yapılmış kabul eder. Kul hakkını da böyle anlamak gerekiyor. Evet. Eğer zulmün bitmesini, savaşın bitmesini istiyorsak, kardeş olmak istiyorsak yapmamız gereken şey tövbe etmektir, istiğfar etmektir, Allah'a dönmektir ki Allah rahmetini indirsin. Rahmetini indirince ne olur? Bir de bakarız ki kardeş olmuşuz. Ama rahmetini çekince, rahmet inmeyince Allah'tan yüz çevirdiğimizden dolayı en yakınlar bile bakıyorsun ki birbirine düşman olmuştur. Niye? Rahmet çekilince geriye zulmet kalır, zulüm kalır, karanlık kalır. O karanlıkta kime düşmanlık, kime dostluk yapacağımızı bile bilemeyiz. Allah bizi mazluma düşmanlık yapmaktan Mahfaza eylesin inşallah Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin Bizi kardeş eylesin inşallah Amin. Eğer Birlik olmazsa Beraberlik olmazsa Kardeşlik olmazsa Şeytan Araya girer Düşmanlığı araya koyar Fitneyi araya koyar Birbirimize düşeriz Oysaki Allah ayet kerimede ne buyurdu sizin düşmanınız şeytandır. Sizin düşmanınız iblistir. İnsan insanın düşmanı değildir. İnsan insanın dostudur. İnsan insanın insan kardeşidir. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir buyurdu. Allah bizi takva sahibi eylesin inşallah. İnsanları kardeş olarak bilenlerden eylesin. Bizi bir ve beraber eylesin. Bizi birbirimiz için cennet eylesin. Cennete vesile eylesin inşallah. Bir gayrimüslim de senin için cennete vesile olur. Ona hidayeti gösterirsin. Ona ikram edersin. Senin üzerinde İslami sever. Seninle beraber peygamberini sever. Peygamberinin tavrını sever üzerinde iman eder. Bak cennete vesile oluyor o. Sen onun için cennete vesile oldun. O da senin için cennete vesile oluyor. Allah'a yakınlığa vesile oluyor. İnsanı böyle görmek lazım, böyle anlamak lazım. Yoksa hesaba çekerse, eleştirir, çekiştirir, yererse, düşman gibi görürse, kardeşini, insan kardeşini şeytanın yerine koymuş olur. İnsana şeytan demiş olur ki Allah'a ters düşmektir bu. Evet, tek düşman şeytan. İnsan, insan için cennette olur, cehennemde olur. Bu tercihi insan kendisi yapar. İnsan insana rahmet olunca, hayır olunca, ikram olunca, güzellik olunca, af olunca, mağfiret olunca insan insana cennet oldu. Eğer ona eziyet olursa, cefa olursa, zulüm olursa, hakaret olursa, ona küfür olursa, düşman olursa o da ona cehennem oldu. Ama insan kendi tercihini kendisi yaptı. Herkes neye tercih yaptığına bakmalıdır. İnsanlar için, insanlar onun için o insanlar için cennet mi oluyor yoksa o insanlar için ya da insanlar onun için cehennem mi oluyor? Cehennem oluyorsa şeytanın vazifesini yapıyor. Cennet oluyorsa Resulü'ne tabi olmuş peygamberinin vazifesini yapıyor demektir. Evet. Bu kadar ithal olsun işlerden. Evet. Efendim bizdiniz olursa bir ara vermek isteriz. Tabii. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah kısa bir aradan sonra birlikteyiz.